na'mudu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati Bundan bir önceki yaptığımız sunumda cehaletin mazeretliğine dair ders yapmıştık. Hatırlayabiliyorsanız eğer. Ve cehalet mazerettir ama her zaman her yerde herkesi değil diye şartlarıyla beraber bir başlık atmıştık. Tekfir fitnesi dediğimiz bir fitne bu cehaleti mazeret görüp görmeme meselesiyle orantılı olduğu tekfir fitnesi cehaleti mazeret görmemeyi beraberinde getiriyor. Ya da cehaleti mazeret görmeme inancı kişileri tekfir fitnesine düşürebiliyor. Cehaletin tanımını yaptık ve cehaletin mazeret olduğuna dair ayetlerden ulaşabildiklerimizi naklettik. ilim ehlinin şartlarıyla beraber. Sonra hadislere girdik. Hadislerden de bir tane hadis naklettik. Ehli sünnetin en çok delil getirip en kuvvetli delil olarak öne sürdüğü rivayetlerden birini getirdik. Bu da kendisini öldükten sonra belki Rabbim beni ...haşredemez diye kendisini yakmasını söyleyen, çocuklarına yakmasını söyleyen kişinin Müslüm'de olan hadisiydi. Ve Allah Azze ve Celle neden böyle yaptın diye ona ahirette sorduğunda... ...senden korktuğum için, senin korkundan dolayı yaptım bunu diye cevap verdi. Ve Yüce Allah da bu cevap üzere onu bağışladı. Burada Allah Azze ve Celle'nin kendisini öldükten sonra tekrar diriltme konusunda şüphesi olduğuna dair bu kişinin e, bilgisiz olduğu ve bundan dolayı da mazur olarak, mazur görülerek cennete soktuğu, sokulduğu, ilim ehli tarafından da bu, bununla ilgili şerfleri de naklettik. Yani o günkü tek hadis, naklettiğimiz hadis buydu. Bundan sonra dedik ki diğer hadisleri tek tek nakledelim, gücümüz yeterse de ilim ehlinden bazılarının hadislerle beraber zaten ilim ehlinin bazı sözleri gelecek. Hususen ilim ehlinin anlayışını ortaya koyup daha sonra da taklitçinin cehaletinin mazeretliliği diye bir başlık var. Sonra da işin en önemli tarafı bu konuda bazı şüpheler var. Bazı getirilen muhaliflerin getirdiği e, şüpheler var. Bunlar üzerinde münakaşa tartışma yöntemiyle çürütülme üzerine gidilecek artık bir ders daha yaparız büyük bir ihtimal bu dersi sunarken şu an ikinci hadiste kaldık bu ikinci hadisimizde Ayşe annemiz radıyallahu anhadan naklettiği bir hadis diyor ki size sallallahu aleyhi ve sellemden ve kendimden bahsedeyim mi diye sordum evet dedik Ayşe radıyallahu anhu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda bulunduğu gece geldi ve akabinde ridasını yere koydu. Ayakkabılarını çıkarıp onları da ayaklarının yanına koydu. İzarının bir tarafını döşeğinin üzerinden yayıp uzandı. Ancak benim uyuduğumu zannedinceye kadar bekledi. Akabinde yavaşça ridasını aldı, kapıyı yavaşça açtı, evden çıktı ve kapıyı da yavaşça kapadı. Elbisemi başımdan geçirip büründüm. İzarımı da giyindim. Sonra sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından ben de çıktım. Nihayet sallallahu aleyhi sellem baki mezarlığına vardı. Ayakta durdu. Duruşunu uzattı ve üç defa ellerini kaldırdı. Sonra da geri döndü. Ben de geri döndüm. O süratlice yürüdü. Ben de suratlice yürüdüm. O koştu, ben de koştum. Neticede ben onun önüne geçtim ve eve girdim. Ben yatar yatmaz o da eve girdi. Dedi ki: "Ey Ayşe, neyin var? Soluk soluğasın." buyurdu. Ben: "Bir şey yok, ey Allah'ın Resulü." dedim. Sallallahu aleyhi ve sellem ya bana haber verirsin ya da Latiful Habir olan Allah bana haber verir. Ya bana haber verirsin, niye soluk soluğasın? Ya da latiful habir olan Allah bana haber verir. Ben ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun dedim. Ve olanı kendisine anlattım. Önümde gördüğüm insan karaltısız sen miydin buyurdu. Ben evet dedim. Bunun üzerine beni göğsünden bir defa itti ve bu itişiyle de sarstı. Sonra nöbetinde Allah ve Resulü'nün sana zulüm mü edeceğini zannettim. Yani o gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırayla hanımlarına gidiyordu. O gece Ayşe annemizin yanındaydı. Yani onun nöbeti, nöbetten kasıt Allah ve Resulünün sana zulüm mü edeceğini zannettin dedi. Ayşen, Ayşe radiyallahu anh'a İnsanların her ne kadar gizlese de Allah onu bilir mi dedim. Şimdi burada dikkat edilecek yer neresi? İnsanlar kalplerinde bazı şeyleri gizlese de Allah onu bilir mi? Ayşe annemizin sorusuna bakın. Bugün bir tekfirciye bir söylesen Allah bilir tekfir ederler bunu nasıl bilmiyorsun diye. Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyi bilir. Sallallahu aleyhi ve sellem de evet dedi. Bilindiği gibi bizim itikadımızda Allah Azze ve Celle bir yaprağın kıpırtamasından bile haberdardır. Yani kainatta zerreye kadar her şeyi, atoma kadar her şeyi bilendir. İlminden hiçbir şey gizli değildir. Geçmişi, geleceği, olacağı, olmasaydı ne olurdu hepsini bilendir. Yani onun ilim sıfatı kemal derecesindeyim. Şeyhül Ustam İbn Teymi'ye bakın bu hadiste alakalı şöyle diyor. Görüldüğü gibi müminlerin annesi radıyallahu anh'a sallallahu aleyhi ve selleme insanların gizlediği her şeyi Allah bilir mi diye soruyor. Rasulullah da ona evet diye cevap veriyor. Bu olay Ayşe radıyallahu ondan önce insanlar gizlese de Allah her şeyi, Allah'ın her şeyi bildiğini yani insanlar gizlese de Allah'ın her şeyi bildiğini bilmediğine delalet eder diyor Şeyhülislam İbn-i teymi. İnsanlar gizlese de Allah'ın her şeyi bildiğini Ayşe Allahu anh'a öğrenmeden önce onu inkar ediyor değildi diyor. Şüphesiz ki bu olayın kıyamından sonra onu ikrar etmek yani bu olayın gerçekleşmesinden sonra onu ikrar etmek imanın usullerindendir. Allah'ın her şeyi bildiğini inkar etmek, Allah'ın her şeye kadir olduğunu inkar gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur diyor. Burada onun bilmediğinden dolayı sallallahu aleyhi ve sellem onu taan edip, onu küfürle itham etmiyor. Bu deliller böyle sırasıyla, Okuna okuna gidecek tabi bir nevi yani sunum şeklinde. Bu arada tabi aralara tek tek şartlar gücümüz yettiğince koymaya çalışacağız. Bundan sonraki hadis Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan gelen rivayette o şöyle diyor diyor ki Bir defa aslında bazı insanlar ey Allah'ın Resulü biz kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Önünde görmeye engel bir bulut yokken güneşi görmeniz hususunda itişip kakışma suretiyle bir zarar ve sıkışıklığa düşer misiniz? Yani güneşi gör bulut falan yok. Güneşi görme konusunda sizler yeryüzünde onu görürken hiç itişip kakışıyor musunuz? Herkes net olarak görüyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü hayır. Sallallahu aleyhi ve sellem tekrar önünde görmeye engel hiçbir bulut yokken ayın on dördüncü gecesinde ayın on dördüncü gecesi ayın dolunay olduğu net olarak gözüktüğü, e, gözüktüğü halidir. Ayı görmek hususunda itişip kakışma suretiyle bir zarar ve sıkışıklığa düşer misiniz diye tekrar sordu. Sahabeler hayır ey Allah'ın Resulü dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem işte siz. Kıyamet gününde Rabbinizi aynen böyle apaçık sıkışıklık çekmeden göreceksiniz dedi. Yine i̇bn ve bu hadisin cehaletin özür olma meselesine dair delil getirdiği var. Bu hadis sahabelerin akideden Allah'ı görme kısmını sallallahu aleyhi ve selleme sorana kadar bilmediklerine delil olmaktadır. Bundan sonra sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendilerinin küfre girdiğini, Müslümanlıklarını yenilemelerini gerektiğini de söylemedi. Aksine onların bilmemesi mazeretli görülüp hakkı onlara bildirdi. Tevhidi meseleler bilindiği gibi çoktur ve birçok bölümleri vardır. O meselelerden bazısını herkes bilir. Bazısını ilim tahsil eden kişiler bilir. Bazısında ehli ihtisas alimler bilirler. Hangi kıstas ile bu meselelere ölçü koyulabilir o meselelerden herhangi bir şeyi bilmeyen hangi hatta ulaştığında tekfir edilme derecesine ulaşır o zaman. Yani muhaliflere göre. Bir kul bu meseleleri öğreninceye kadar Müslüman olmaz mı? Bu soruların tek tek cevaplanması gerekir. Nerede nasıl bunun tespitini yapmak çok zordur. O da kişilerin kalplerine deşmeye kadar insanı götürür. Ve tekfircilere bakın devamlı insanların kişilerin kalplerine deşerler. Onların nifak nifak üzere olduklarını rahatlıkla belirtirler. Ki birinin münafık olduğunu, nifak üzere olduğunu belirtmek, onun kalbini yarmakla aynı şeydir. Dördüncüsü Huzayif hadiyallan'dan o şöyle buyurdu. Bu hadisi hepiniz bilirsiniz. Elbisenin nakışı eskiyip silindiği gibi İslam'da eskiyip silinecek. Hatta Oruç nedir, namaz nedir, kurban nedir, haç nedir, zekat nedir bilinmeyecek. Bakın bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete yakın bize bildirdiği gaybi haberlerden biridir. Bir gecede Kur'an yok olur. Yeryüzünde ondan bir ayet dahi kalmaz. İnsanlardan yaşlı alan ve kadınlar kalır. Onlar... Biz babalarımızı la ilahe illallah kelimesini söylerken bulduk. Biz de onu söylüyoruz ancak Sıla bin Zufer Huzaifa radıyallahu anh'a der ki: Namaz nedir? Oruç nedir? Hac nedir? Zekat nedir? Bilmedikleri halde la ilahe illallah demeleri onları o zaman onlara ne kazandırır dedi. Bunu birkaç kez tekrarladı. <gülüyor> Huzaifa radıyallahu anh önce ona cevap vermedi. Çünkü bu hadis üzerinde çok tartışmalar var. Yanlış anlaşılmaya müsait ilime gerçekten bu hadis üzerinde çok tartışmışlar. Ha, tabii bunu namazın terki meselesinde her iki tarafta delil getiriyor. İşte namazı terk eden terkinin küfür olmadığına dair, dinden çıkarmadığına dair delil getirenler bu hadisi getirir. Dinden çıkarıp küfür ol, olsaydı ya yani cehaletin mazeretliliği ile beraber e, onların bilmedikleri var. Bilselerdi namaz kılardı diye. Onlara cevap verenler namazın terkinin küfür olduğunu savunan alimler. La ilahe illallah demeleri onlara ne kazandırır dedi. Bunu birkaç kez tekrarladı. Huzeyfa radıyallahu Allah önce ona cevap vermedi. Sonunda ona ey silah la ilahe illallah onları ateşten kurtarır, kurtarır dedi. Bu sözü üç kere tekrarladı. Eğer namazın terkiyle alakalı nasları şöyle tek tek incelerseniz Doğru olan görüşe göre kitap ve sünnetin delaletiyle kişiyi bilerek kasten ki biraz sonra bilerek kasten lafızlarıyla vurgulu olarak namazın terkiyle alakalı hadisler gelecek. Çünkü bilerek kasten anden taammiden terk etme bu cehaletin ile alakalı olduğu için bilerek kasten kişiyi namazını terk ederse İslam milletinden çıktığı, İmandan çıktığı, din, dininin olmadığına dair rivayetler var. Ve ilim ehlinin e, üzerinde icma ettiği mesele de budur. Bu hadis ilmin ortadan kalkarak cehaletin yaygınlaştığı, insanların İslam diye sadece kelimeyi tevhidin telaffuz şeklini bildikleri zaman cehaletin özür olduğunu apaçık bir delildir. Bakın namazı bilmiyor bu insanlar. Oruç bilmiyor, hac bilmiyor, zekat nedir bilmiyor. Sadece La ilahiyallallah diye bir şey biliyorlar. Biz onları sadece böyle işittik. Bu söz o zaman onları kurtarıyor. Ama bu söz şu an namazın terkinin küfür olduğuna dair naslar bize ulaştığı zaman bu söz sadece bizi kurtarmaz. Çünkü La ilahiyallallah kelimesinin bağlı şartları var. Yani adam ben La ilahiyallallah diyen La ilahiyallallah diyen cennete girer diye mutlak olarak lafız geliyor, değil mi? Yani bu sadece dille nutketmek manasında alıyorlar. Değil, bunu tevhid kitaplarına bakarsanız bunun yedi tane bazı alimlere göre sekiz tane şartı var. Muhabbetle sö söylemek, bilerek söylemek gibi birçok şartları var. Dolayısıyla da sadece nut etmek dişsiz bir anahtar gibidir. La ilahe illallah'ın faydalı olduğu yerse namazı, zeketi orucu bilinmediği zaman faydası oluyor. Ama bilirsen o söz fayda vermez. Bu, yani bu nasıl fayda vermez? Çünkü kişi namazın terkenin küfür olduğunu bilirse sadece la ilahe illallah deyip de kurt kurtulurum ben deyip kendini kandırmış olur. La ilahe illallah diyorum ben Kur'an'ı kabul etmiyorum atın gitsin çöpe. Bu söz söylenir mi? Bu sözü söylerse bir insan bu itikatta olursa o insan kafirdir. Ama ben la ilahe illallah diyorum diyor adam. Olur mu cennete girecek hadis var. E ne yapacağım ben Kur'anı? Ama la ilaha illallah demek de Kur'anı kabul etmek onun içinde derse, e biz de namaz da onun içinde deriz. Bunu neye göre ayıracağız? Kim taksim ediyor? İşte hepsi la ilaha illallahı bozan şeylerin nerede nasıl olduğuna dair naslar tavsiye eder. Eğer tefarruatlı bir şekilde incelerseniz la ilaha illallahın sadece dille telaffuzuun fayda verdiği yerler var, fayda vermediği yerler var. Neyse konumuza dönelim bu hadis ilmin ortadan kalkıp cehaletin yaygınlaştığı insanların İslam diye de sadece kelime-i tevhidin telaffuz şeklini bildikleri zamanda cehaletin özür olduğuna dair apaçık bir delildir. O dönemde yaşayanlar dinin diğer rükünlerini bırakın yani diğer rükünleri bir yana namaz nedir, oruç nedir, zekat nedir bunları bile bilmiyorlar. Namazı bilerek kasten terk, et, terk etmediklerinden dolayı tekfir edilmeyeceklerine dair delil getirilmiştir. Dolayısıyla bu onlara mazeret olmuştur. Evet Abdullah İbni Ebe o şöyle demiştir. Muaz radıyallahu anhu Şam'dan geldiği zaman. <gülüyor> bu kıssa iki farklı sahabeden aynı şekilde geliyor. Biri de Kays bin Sa'd radıyallahu anh'dan. Onu da okuruz. Muaz radıyallahu anh Şam'dan geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor secde ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yaptığın nedir ey Muaz? Diyor ki ben Şam'a gittim de onların reislerine ve emirlerine secde ettiklerini gördüm. İçimden böyle bir fiili size yapmak geldi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünün en faziletli insanı. O da onu öyle biliyor. itikad ediyor. Dolayısıyla bunu hak edecek biri varsa bu Allah olsundur. Madem öyle ben de ona yapayım. <gülüyor> Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sakın böyle bir şey yapma. Çünkü eğer ben Allah'tan başkasına secde etmeyi herhangi bir kimseye emret, emretmeyi caiz görseydim kadının kendi kocasına secde etmesini emrederdim. Burada da kadının kocasına nasıl, ne şekilde itaat edeceğinin teşbihi var. Yani Allah'a ve Resulüne ters düşmediği müddetçe itaatin şiddetine bakın. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki kadın kocasının hakkını ödeyinceye kadar Rabbinin hakkını ödemiş olamaz. Ve eğer kadın deve sırtındaki semer üzerine binmiş iken kocası kendisini istemiş olsa kadın kocasına mani olamaz dedi. Aynı rivayetin bir farklı versiyonu Kays bin Sa'd radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre şöyle diyor Hira'ya geldiğimde oranın halkının önderlerine secde ettiklerini gördüm. Bu Hira dediğimizler Hira'nın arası değil, Kufe'de bir yerin adı. Ben de kendi kendime sallallahu aleyhi ve selleme secde olunmaya sallallahu aleyhi ve sellem kendisi secde olunmaya en layık insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde dedi ki sakın bana ve kabrime secde etmeyin. Eğer bir kimseye diğer bir kimsenin secde etmesini emretseydim Allah'ın kadınlar üzerinde erkek için yarattığı haktan dolayı kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim. Şimdi bu iki hadisi ele alırsak hadislerde görüldüğü gibi secdenin bir ibadet olduğunu herkes biliyor. Allah'tan başkasına yapılmasının gerektiğini bilmeden bu işi yapanın mazeretli ve tekfir edilmeyeceğine delildir. Eğer bu saygı secdesi olsaydı Allah Resulü zaten bunu yasaklamazdı. Allah'tan başkasına yapılmamasının gerektiğini bilmeden bir insan bilmiyorsa bu işi yapanın mazeretli ve tekfir edilmeyeceğine delildir. Allah'tan başkasına yapılan secde kişinin kendi ibadetiyle alakalıdır. Yani ne demek kendi ibadetiyle alakalı? İbadet tevhidi dediğimiz kişinin kendi fiillerinle Allah'ı birlemesidir. Uluhiyet tevhidine müteallim. Yani uluhiyet tevhidine girer. Dolayısıyla akidede, tevhitte cehri dediğimiz, yani cehri derken zahiri ve asıl usul meselelerindendir ve bu konuda da cehaletin mazeret, mazeret değildir diyenlere de reddiye vardır. Çünkü daha ilerideki münakaşalarda göreceksiniz namazın e, Allah'tan e, şey dinde zahiri meselelerle hafif meseleler diye ikiye ayırıyorlar. E, bu çok büyük bir yanlış. Çünkü bunu tespit etmek çok zor. İsim ve sıfatları bile yani isim ve sıfatları hafif meselelere sokuyorlar. Niye? Çünkü ilimle öğrenilir, zordur falan diye. Bunların tespiti için hiçbir delil yok, hiçbir kaynak yok. Dolayısıyla zahiri meselelerde cehalet mazeret değil ama hafi meselelerde cehalet mazerettir diye bazı kaideler koyuyorlar. Bu kaidelerin münakaşası ileride gelecek kesinlikle yanlıştır. Dolayısıyla burada zahiri asıl meselelerde cehalet mazeret değildir diyen kimseler bu hadistede reddiye vardır. Neden? Çünkü Bu kişinin kendi yaptığı ibadeti ve o kişinin ibadet tevhidiyle, uluhiyet tevhidiyle alakalı olan meselelerdendir. İmam Şevkan'ı şöyle demiştir, bu hadisten dolayı, bilmeden Allah'tan başkasına secde eden kimse tekfir edilmez demiştir. Bakın bunlar ilim ehlili sözleri. Çok açık ve net. Evet muhabiz zin kızı yaradı radıyallahu anhadan o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zifaf gecemin olacağı gün gelip yanıma girdi. Ve yatağımın üstüne senin benimle oturduğun gibi oturdu. Küçük kızlarımızsa deflerini çalıyorlardı. Ve Bedir'de öldürülen babalarımı övüyorlardı. Burada antiparantez. Kadınlara düğün ve bayramlarda def çalmak caizdir. O da sadece düğün ve bayramlarda çünkü i̇bn Abbas radıyallahu anh'un bununların dışında defleri insanların elinden alıp kırdığına dair delil var. Erkekleri ise kesinlikle müzik aleti caiz değildir, defte dahil. Orada tabi düğün var, zifaf gecesi, burada def çalınıyor insanlar var. Ve Bedir'de öldürülen babalarımı övüyorlardı diyor. Bu kızlar böyle def çalarak övgüde bulunuyorlar. Ondan sonra o kızlar döndüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki aramızda yarını bilen bir nebi vardır. Yarını bilen bir nebi vardır. Öyle yatağında sağını solunu bilen şeyhler gibi değil. Yani Onlara da reddiye var. Bakın burada şimdi. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem sus. Bunu söyleme. Önceki söylediğin şeyleri söyle. Bakın Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem yarını bildiğini kabul etmiyor. Yani resul, Resuller, Peygamberler kendilerini bildirdikleri kadar gaybı bilirler. Geleceği kesinlikle bilemezler. Bildirildikleri kadar bilirler. O da zaten kıyamet alametleri, fiten konuları hadislerinde bize nakledilmiştir. Onlar kendileri, geleceği bilseydi zaten sallallahu aleyhi ve sellem kendini zehirlettirmezdi. Değil mi? Yani ona suikast düzenlendi. zehirlen, zehirlettir, Zehirlediler onu Yahudiler. Görüldüğü gibi sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı bildiğini iddia eden kızlar, yani gay, gayb konusu biliyorsunuz gaybı sadece Allah'tan Allah'tan başka kimse bilmez. Gaybden konu, gaybı bildiğini iddia eden kızları tağan etmemiş tekfir, edilmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmedikleri için onları da mazur görmüş. Onlara yarının ne olacağını Allah'tan başkası, Allah'tan başkası bilemez buyurmuştur. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh'dan bir adam sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Allah'ın ve senin dilediğin yani Allah ve senin dilediğin gibi bunu söylüyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen beni diyor Allah'a eş mi kıldın? Sadece Allah dilerse de. Yani hem Allah hem sen dilemen değil, onu eş tutma. Sadece sen Allah dilersen de. Bu adam bu ifadesiyle Allah'ın dilemesiyle sallallahu aleyhi ve sellemin dilemesini bir yapıyor. Bu ise Allah'ın dileme sıfatında ortak koşmak demektir. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a beni eş mi kıldın? Sadece Allah dilerse de buyuruyor. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tekfir etmemiş. Bu da tevhidi meselede cehaletin özür olduğuna delildir. Yine bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hüsnü Müslüm'de de olan duada çok güzel bir lafız var. Bu konu hakkında İsmail abi buradaysa ondan ben bir kıssa dinlemiştim. Şam'da eğer kendisi unutmadıysa e, tekfirciler onun olduğu yerde bir alime geliyorlar ya da o birinden mi nakletti hatırlamıyorum ondan sonra devamlı tartışıyorlar tartışıyorlar tartıştıklarında diyor ki o alim kişi seleftan olan Allahümme inni auzu bike en uçruke bike ve ana âlemü ve estağfuruke limâ le'alem Allahum bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim. Bunu söylüyor. Yani burada burada ne var? Burada bir insan birine bilerek şirk koş şey bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım bilmediklerimden de senden mağfiret dilerim. İnsan bilmeden şirke düşebilir ki bunu bize öğretiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bilmeden şirk koşmak olabilir. Yani bunu bilemezsin, öğrenememişsindir. Bazen insan öyle bir halde ki dil alışkanlığından dolayı da düşüyor. Çünkü kalplerimiz yeni yeni bazı şeylerden temizleniyor. Dolayısıyla bundan Allah'ın mağfireti, mağfiretini istiyoruz. Kasten namazı terk etmeye dair bakın. Demin ki söylediğim hadislere baktığımız zaman bu konuda sadece ben şu yönlü olanları aldım. Bilerek, kim bilerek namazı terk ederse. Şimdi namazın terkinin küfür olduğu sabit. Şirk olduğu sabit. Dini yoktur, İslam'a yoktur. Bunlar da sabit. Artık bu tabi Dinden çıkaran küfür mü çıkarmayan küfür mü diye tartışılmış ama dediğimiz gibi namaz, namazı terk eden kişi büyük küfürle dinden çıkaran küfür, küfür işlemiştir, şirki işlemiştir. İmam Şevka, Şankit'in dediği gibi her kim namazı terk ederse şirk ve küfür koşmuştur diye bir lafız var. Bunun ard arda gelmesi bunun büyük küfür, dinden çıkaran küfür olduğuna tehkittir der. Biz burada tabi bunun normalde normal bir küfür olduğunu bile alsak ki bize göre öyle değil dedik. Normal bir küfür olduğunu bile alsak bir küfre sokuyor. Bu da şimdi burada bunu bilerek kim kasten namazı terk ederse bilerek terk ederse neden bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste vurgulamış? Kim namazı terk ederse diye başka hadisler de var. Böyle dese yetiyordu. Neden bilerek diye lafını kullanmış? Mesela bir hadiste velayet terku salate mutaammiden namazı kasten terk etme. Fe inne men terake's salat çünkü kim namazı terk ederse mutaammiden kasten fakat beri etmin minhu zimmetullah. Allah'ın ondan zimmet, zimmeti koruma ve güvencesi yani beri olup gitmiştir. Burada neden kasten terk etmeyi söylemiş? Bu bu rivayet bakın Muaz bin cebelden aynı lafızda yine Ebu Derda'dan hatta Ebu Derda'dan men terketsalatı mutaambeden fakat habita amelohu kim namazı terk ederse ameli boşa gider burada tabi bilerek terk ederse mutaambeden yine kasten namazı terk etme ee, ümme Eymen radıyallahu anh'dan geliyor. Her kim kasten namazı terk ederse Allah'ın ve Resulü'nün zimmeti ondan gider. Zimmetullahu ve Resulihi şeklinde geliyor. Ubade bin Samit'ten namazı bilerek terk etmeyin. Kim ki namazı bilerek terk ederse İslam milletinden çıkmıştır. Femen terekeha muteammiden fakat haraca minel mille. İslam milletinden çıkmıştır. Burada neden bilerek terk ederse terk normal terk etme değil de bilmeden neden bilerek lafını vurgulamış? Bunun üzerinde düşünmek için ben sadece bunların üzerinde duruyorum. Yine ipt Abbas'tan geliyor. Enes bin Malik'ten geliyor. Hatta Enes bin Malik'ten men tarike salate mutaammilen fakat kefe cehren diye. Yani açıkça küfre düşmüştür. Yine mekul elimden tuttu dedi ki ya bebe bir namazı kasten terk eden birisi için ne diyorsun dedi. Ben de asi bir mümindir dedim. Elimi daha fazla sıktı ve sonra dedi ki ya bebe imanın şanının hepsinde daha azim olsun. Kim ki farz namazı kasten terk ederse Allah'ın zimmeti ondan beri olmuştur. Men tereke salaten mektubeten muteammiden fakat beri et minhu zimmetullah. Sonra diyor ki bakın ve men beri et minhu zimmetullah fakat kefer. Her kimden de Allah'ın zimmeti beri olduysa o da kafir olmuştur. İbni Evi Şeybin'in kitabın imanında geliyor. Elbani bunu sayıyor. Evet. Görüldüğü gibi burada eee Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden bilerek namazı terk ederse lafının üzerinde durduk. Yani namazı terk ederse başka bilerek terk ederse. Bilmeden terk ederse burada biz müşkilat yok. Çünkü mazurdur manasında anlaşılıyor. 10. hadis Mughire bin Şube'den dedi ki saat bin Ubade Eğer karımın yanında bir erkek görsem onu Kılıcımın geniş yüzüyle değil keskin tarafıyla vurur öldürürüm. Dedi. Onun bu sesi sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı da Sa'd bin Ubade'nin bu kıskançlığına hayret mi ediyorsunuz? Vallahi ben Sa'd'dan daha kıskançım. Allah da benden daha kıskançtır. Allah işte bu kıskançlığından dolayı açık ve kapalı bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Allah'tan daha çok hüccet göstermeyi seven kimse yoktur. İşte bunun için Allah birçok müjdeleyiciler ve korkutucular göndermiştir. Yani daha çok delil sunan, cehaletin mazeretlerini ortadan kaldıran bir kimse yoktur. Bunun için müjdeleyen ve korkutan peygamberler göndermiştir. Bir de Allah'tan fazla övülmeyi seven kimse de yoktur. İşte bundan dolayı kendisine itaat edenlere cenneti vaat etmiştir. İmam Nebevi Allah'tan daha çok hücceti, Göstermeyi seven kimse yoktur. Hadisteki huzur kelimesi cezaya çarptırmadan önce uyarıp bütçet göstermek demektir. Dolayısıyla Allah Resulleri göndermiş ve biz bir uyarıcı göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. İsra Suresi 15. ayeti buyurmuştur diyor. Nebbi'nin sözleri burada bitiyor. Yine bir adam Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gelerek kendisini zina ettiğini söyleyip dört kere şahitlikte bulundu. Bunun üzerine Resulullah o adama sen bakın adam zina ediyor dört kere de şahitlikte bulunuyor. Bunun üzerine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hemen onu ne yap hemen onu tutup rejim etmiyor bakın. Diyor ki bakın şu lafsa bakın sen zinanın ne olduğunu biliyor musun? Yani adam zinanın belki ne olduğunu bilmiyor. Buyurdu adam onunla haram olarak kişinin karısıyla yaptığı şeyi yaptım diyor. Yani o kadınla haram olarak kişi karısıyla ne yapıyorsa ben de onu yaptım. Burada Hades'in delil olma yönü, bu adamın zina ve zinanın haram olduğu bilmesi Haram olduğunu bilme şüphesinin ortadan kaldırılması ve sonra ona zina cezasının tatbikinin uygulanmasıdır. Yoksa zinanın haram olmadığını olduğunu bilmeyen kimsenin cehaleti mazerettir. Bakın en son internete düşen videolarda bu bildiğim kadarıyla Jephtun Nusran'ın bir askeri yaralı şehit düş yani şey, yaralanıyor hastaneye düşüyor. Onu IŞİD, Irak İslam, Irak Suriye İslam Devleti ordusu hastanede yakalıyor, hastanede görüyorlar, tutuyorlar. O an bu asker bunları İran askerleri zannediyor. Yani IŞİD ordusunun askerleri değil de İran ordusu askeri zannediyor. O anda da işte bu diyor ki, yetiş Hüseyin, yetiş Hasan diye dua etmeye başlıyor. Hani ben de diye takiye yapacak. Onun bu takiyesinden dolayı onu öldürüyorlar. Bakın internette kafasını kesip bir de böyle gösteriyorlar videoda. Şimdi burada bir tekfir e, yani savunan grup diyor ki yani burada zan göre diyor bunlar diyor buna hüküm verdiler. O diyor hatta videoda o kesilmeden önce yani kendisini savunmuş. Savunduktan sonra ben bunu takiye üzerine yaptım. Ben falan ordudan işte yaralı düştüm falan. Adam gibi doğru düzgün araştırmayıp zan üzerine e, zan üzerine onu öldürüyorlar. Rabbim inşallah şehitlerden etsin. Ama burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bakın adama ne diyor? Sen zina'nın ne olduğunu biliyor musun? Hatta bazı rivayetlerde yani öyle rivayetler var ki cinsel uzlu bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterip şey yani ona böyle gösterip derken yanlış anlaşılmasın ona böyle öğrettiği var yani böyle böyle mi yaptın açıkça? Hani adam belki delidir bu kadar onun e, hücretini yani hücretini ortaya koyuyor. Acaba bunu bilerek mi yapıyor deli mi aklı sorunu mu var anlatabiliyor muyum? Yani burada onu belki de hani onu belki de rejim etmemek için elinden geleni yapıyor. Kadının bir tanesine diyor, git sen sonra temizlen gel. O kadın istesi iki sene sonra şey çocuğunu emzir gel diyor. İki sene sonra gelmez. İki sene sonra kadın yine geliyor. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları yani hüccetini ortadan kaldırıp onların üstünü kapatmak için elinden geleni yapıyor. Yani burada yanlış anlaşılmasın sahabeleri öldürüyor diye bilinmesin diye. Ama gerçekten insanlar kendileri bunu ikrar ettiği zaman hükmü de uyguluyor. İbn-i Kayyum el-Cezvi'ye bakın şöyle diyor. Diyor ki bu meselede haramı bilmeyen kimseye hak cezası uygulanmaz. Pardon bir meselede haramı bilmeyen kimseye hak cezası uygulanmaz. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zinanın hükmünü sormuş... Cevap olarak adam onunla haram olarak kişinin karısıyla yaptığı şeyi yaptım dedikten sonra hat cezasına da tatbik etmiştir. Evet, İbni kesir tefsirinde Ömer radıyallahu anh hakkında şöyle bir rivayet var. Tabi bu rivayetin senedini ben bilmiyorum ama yani görmedim daha doğrusu bir hadis kitabında ipni Kesir naklediyor. İli Mehdi de bunu çok naklediyor bu kısımda. Ömer radıyallahu anh Resulullah mescidinde iki kişinin yüksek sesle konuştuklarını duyunca yanlarına gerek nerede olduğunu biliyor musunuz diyor. Ve arkasından siz neredesiniz diye sordu. Onlar biz taifliyiz dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh eğer Medine'li olsaydınız döverek sizin canınızı yakardım dedi. Yani adamlar bedevi nasıl gelip camiye bevle diyorsa bu adamlar da geliyor orada yüksek sesle konuşuyorlar. İbn-i Hacer bakın bunu naklettikten sonra diyor ki bilin bilmedikleri hususlarda cahillerin mazur oluşuna bu da bu haberde delil vardır diyor. Bu da İbn-i Hacer el anlayışı. Yine Ömer radıyallahu anh iman edip salih ameller yapanlar üzerine tattıklarından dolayı günah yoktur ayetini tevil ederek bilmeden içki içen kimseleri mazur görmüş. Onun döneminde yaşanmış bu. Yani iman ediyor, salih ameller yapıyor, onların üzerine tattıkları o şeylerden dolayı günah yoktur. Onun için içki de tatıyor. Tattıktan sonra bunu içen kimselere hat cezası uygulamıyor. Yine Şam'da zina eden bir adamın zina etmenin suç olduğunu bilmediğini iddia etmesinden dolayı onu yine mazur gördüğü var. Osman radiyallahu da yine Habeşli bir kadını zina etmenin suç olduğunu bilmediğini aynı şekilde iddia ediyor. Onu da mazur görüyor. Burada görüldüğü gibi hadisler bu şekilde. Daha bir sürü hadisler var tabi. Bizim burada naklettiğimiz maksadın hasıl olması bakımında aldıklarımız bu kadar. Ben dakikayı bilmiyorum ama. 35 dakika olmuş? 45 dakika mı olmuş? Orada başlayalım. 45 dakika olmuş? Geldi. Kaç dakika karıştırın. Ne efendim? Şu an 8'i 35 geçirme herhalde olmuş değil mi? Abi kaç dakika olmuş? 45 dakika 45 dakika olmuş? Abi bu konuda alimlerin görüşlerinde, anlayışlarında kalalım madem 45 dakikada muteber. iyi normal. Zaten yavaş yaptık. Benim derdim burada mesele iyi anlaşılsın. İnanın gerçekten bu konuda acayip tekfirciler var Türkiye'de. Belki hani benim kadar bu konuda his, ben çok hissiyatlı olduğum için üstüne çok gidiyorum. Ama yani şu davetin en büyük engellerinden biri bu tekfir meselesi. O yüzden bu konuyu böyle geniş geniş almak insanları belki bunaltıyor ama benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine, kendim böyle inanıyorum içimden geliyor. Yani insanlar bu tekfir yüzünden annelerini, babalarını, herkesi, ailelerini, dışarıdaki toplumları hep böyle tekfir ede ede bir hale düştüler. Artık böyle yani böyle sakallı, benim gibi sakallı insanlar, beni normal bir adamda da bu sakallar var, bana selam vermiyor. Böyle insanlar var, dükkana giriyor, kitap oluyor. Abi diyor nasılsın, şu kitap kaç para ama selam vermiyor. Çıkarken de vermiyor, niye böyle yapıyorsun, konuşuruz diyor, kaçıyor. Yani Abdurrahman Hoca varken de oldu bu. Hani böyle insanlar var bu toplumda. Dolayısıyla bu, konuş, bu konuda e, selefin içerisinde bile, yani selefilerin içerisinde bile e, bazı kardeşlerin bu konuda gerçekten aşırı oldukta, olanlar var. E, Onlara burada isim vermek istemiyorum. Çünkü bize yakışmaz ama yani selefi, selefin menheci metodu üzerine giden arkadaşlar bunlar. Bu konuda maalesef çok büyük hataya düşen arkadaşlarımız var. O yüzden e, meseleyi geniş geniş alıp rahat rahat işlemek daha hoşuma gidiyor. Yani i̇ki ders, üç ders hiç önemli değil. Arkası gelecek bunun. Ama cehaletin mazeret olduğu konusu bilinsin. Bu konuda akidevi mesele olsun, ameli mesele olsun hiç fark etmez. Cehalet mazerettir. Ama tabi bu bir suud gibi bir ortamda tevhidin devamlı dillendirildiği yer. Türkiye'de bidat tehlinin hakim olduğu bidatın o rafelerin din olarak benimsendiği bu yerlerde farklı. Çünkü adam din olarak onlardan onu öğrenmiş. Daha yeni başlıyor namaza. Allah her yerdedir bunu öğreniyor. Bidat tehlini hoca olarak televizyonlardan tanımış. Bir suut ortamı gibi düşünmemek lazım. Şiddetli olmamak gerekiyor. Bir Avrupa ortamı var. Orada ezan bile okunmuyor. Onun için Avrupa'dan gelen arkadaşlarımız daha iyi bilir. Dolayısıyla yani bu konuda Kişilerin bulunduğu yere, zamana mekana göre değerlendirmek gerekiyor. İki tevhid kitabı okuyup da yani kahraman gibi ortaya çıkmamak lazım. Bunu yapan arkadaşlardan e, duruma göre tebliğ edip uzak durmakta daha hayır var. Velhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu vesselam ala al